Bir Bardak Süt Mucizesi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların büyük bir kısmının iktisadi durumları iyi değildi. Bilhassa Suffe ashabının hiçbirinin malı ve mülkü yoktu. Müslümanların vermiş olduğu zekat ve sadaka ile geçinirlerdi. İslam'ı öğrenmek ve öğretmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir an bile ayrılmıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaruret halinde dua ederek yiyecek ve içeceklerin bereketlenmesi mucizesini daha önce anlatmıştık. Bir gün Ebu Hüreyre radıyallahu an aç kalmıştı. Sahabelerin gelip geçtiği mescidi yol güzergahında oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçince Ebu Hüreyre radıyallahu an'ı gördü. Aç olduğunu ve yiyecek bulmak için yol üstünde oturduğunu anladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ebu Hüreyre, peşimden gel." diye buyurdu. Arkasından giderek onunla birlikte eve girdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir çanak süt hediye gelmişti. Peygamberimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anha bütün suhfe asabını bana çağır buyurdu. Bütün suhfe asabı çağrıldı. Bunlar 100 kişiden daha fazlaydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radiyallahu anha, Süt içmeyen bir ben kaldım, bir de sen kaldın. Haydi sen de otur iç buyurdu. Oturup içtim, tekrar iç buyurdu. Doyuncaya kadar içtim, bardağı ona verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekip içti. Düğün yemeğinin çoğalma mucizesi Hazreti Ali radiyallahu an Hazreti Fatma radiyallahu an ile evlendiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yapmak için Hazreti Bilal radiyallahu anh'ı çağırdı. Dört, beş avuç undan ekmek yapılmasını ve bir deve yavrusunun kesilmesini emir buyurdu. Bilal radiyallahu an derhal düğün ziyafeti için yemeği hazırladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna yemek getirildiğinde mübarek elini üstüne koyarak bereket duası yaptı. Bütün sahabeler davet edildiği için grup grup gelerek yapılan yemekten doya doya yediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artan yemek için tekrar bereket duası yaparak mübarek hanımlarına ve akrabalarına göndererek hem yesinler hem de herkese yedirsinler dedi. Yemeğin Bereketlenme Mucizesi Semure bin Cündüp radiyallahu an'dan. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kap içinde tirit adı verilen etli pilav ve ekmek karışımı bir yemek getirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında hazır bulunanlar o yemekten yediler. Gelen yemek yerde bırakıldı. Sabahtan akşama kadar gruplar halinde sahabeler gelerek o bereketli yemekten yediler. Cabir radıyallahu anh'dan, alemlere rahmet olarak gönderilen, geçmiş ve gelecek insanların en üstüne olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün yiyecek bulamadığı için aç kalmıştı. Evinde de yiyecek bulunmadığı için de ev halkı da aç bekliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın evine yiyecek bulurum diye gitti. Kızım sende yiyecek bir şey yok mudur? Ben çok açım buyurdu. Hazreti Fatıma radiyallahu an üzülerek, Baba evde yiyecek bir şey yoktur dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aç bir şekilde evinden ayrılıp gitti. Hazreti Fatıma radiyallahu an babasına hiçbir şey yediremediği için çok üzüldü. O sırada komşusu ona iki ekmek bir parça et gönderdi tencereye koyarak çocuklarını, dedelerini çağırmaya gönderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde, Hazreti Fatma radyallahu an, siz gittikten sonra komşumuz biraz yiyecek getirdi, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, getir bakalım, dedi. Hazreti Fatma radyallahu an, tencerenin kapağını kaldırdığında, içi et ve ekmek ağzına kadar doluydu. Hayretler içinde kaldı. Çünkü komşusu, İki ekmek ve bir parça et göndermişti. Yiyeceklerin böyle çoğalmasının Allah'ın bir bereketi ve ikramı olduğu açıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün ev halkı yediği halde yemek olduğu gibi duruyordu. Bütün komşulara bol miktarda bu bereketli yemekten dağıttılar. Kısır koyunun süt verme mucizesi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dan Mekke'de Müslüman olmadan önce İbn Mesud radıyallahu an çobanlık yapıyordu. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an'la birlikte İbn Mesud radıyallahu an'ın koyun güttüğü yerden geçiyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud radıyallahu an'a "Sütün var mı?" diye sordu. İbn Mesud radıyallahu an "Var ama koyunlar benim değil, emanettir." dedi. Peki kısır koyunun var mı diye sorunca süt vermeyen kısır bir koyun getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle kısır olan koyunun memelerine dokunduğu an memeleri süt doldu. Çünkü mübarek eli neye dokunursa orada bir bereket meydana geliyordu. Koyunun memesini sağdı. Kendisini ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sütten içtikten sonra koyunun memesine "Sütünü çek" diye emir buyurdu. Süt Hemen kesildi. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bu mucizeyi hayretler içinde izledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin suyla ilgili mucizeleri. Arabistan çöl olduğu için oralarda çok az miktarda su bulunmaktaydı. Zaruret halinde ve bilhassa yolculukta az miktarda olan suyu Allah Celle Celaluhu'nun izniyle çoğaltmıştır kurumuş pınar ve kuyulardan duası ile su fışkırmıştır. Bu mucizeler birçok yerde binlerce kişi karşısında gerçekleşmiştir. Parmakları arasından su akıtması sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir mucizedir. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Medine çarşısında bulunan Zevra mevkiindeydik. İkindi olunca namaz vakti girdi. Abdest almak için her tarafta su aradık bulamadık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz abdest suyu bulunup getirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirilen suya elini koydu. Parmakları arasından su fışkırmaya başladı. Halkın ondan abdest almalarını emretti. Orada hazır bulunan 300 kişi o sudan abdest aldı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Hudeybiye seferinde bulunan 1500 sahabe susuz kalmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde deriden yapılmış bir su kabı duruyordu. Abdest aldı. Sahabeler onun etrafında bir anda toplandılar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyiniz var diye sordu. Abdest almak ve içmek için sularının kalmadığını söylediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elleri önünde duran su kabına koydu. Parmakları arasından su fışkırmaya başladı. 1500 sahabe o sudan hem abdest aldı hem de kana kana içti. Berra bin Azib radıyallahu anh'tan, Hicretin altıncı senesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 1500 sahabe olmak üzere umre yapmak için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Hudeybiye kuyusunun bulunduğu yere geldiklerinde orada konakladılar. Mekke müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve yanındaki sahabelere Umre yapmaları için Mekke'ye girmelerine izin vermediler. Bunun üzerine Hudeybiye'de bir süre beklemek mecburiyetinde kaldılar. Bu süre içinde Hudeybiye kuyusunun bütün suyunu kullandılar. Yanlarında su kalmadı. Bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun yanına gelip oturdu. Biraz su istedi. Getirilen suyla abdest aldıktan sonra dua etti. Ağzını çalkaladıktan sonra o suyu kuyuya boşalttı. Bir süre sonra kuyunun suyu çoğaldı. Sahabeler su ihtiyaçlarını temin ettiler. Hem kendileri ve hem de hayvanları kana kana bu sudan içtiler. i̇bn Mesud radiyallahu anh'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk yaptığımız sırada suyumuz bitmişti. Durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiler. Bir miktar su istedi. İçinde az miktar su bulunan bir kap bulup getirdiler. Getirilen suyu eline döktü. Parmaklarından sular fışkırmaya başladı. Haydi, temiz mübarek suya gelin. Bereket Allahu Teala hazretlerindendir. buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan. Tebük seferi sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki mücahit askerlere ''Yarın öğle vakti Tebük'e ulaşacaksınız. Ben gelmeden sulara yaklaşmayınız.'' buyurdu. Tebük'e vardıklarında ırmak suyunun incecik aktığını gördüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu suyun toplanmasını emretti. Biraz su toplandıktan sonra elini ve yüzünü yıkadı. O suyu tekrar ırmağa döktü. Kaynağın çıkış yerine de üç ok sapladı. Üç yerden su bir anda fışkırmaya başladı. 30 bin mücahit asker ve yanında bulunan bütün hayvanlar o sudan bolca içtiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Muaz, şayet uzun zaman yaşayacak olursan buranın bahçelerle dolduğunu görürsün buyurdu. Durum aynen buyurduğu şekilde gerçekleşti. Oraları bu su sayesinde bahçe ve bostanlarla doldu. Ebu Katade radıyallahu anh'dan, Mute Harbi sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gitmekteyken, bir ara bana sizde su var mı diye sordu. Ben de su tulumu vardır dedim. Getir buyurdu. Bu suyla abdest aldı. İçinde az miktarda su kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana, suyun kalanını sakla, lazım olacak dedi. Bir süre sonra bütün sahabelerde su kalmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Katade, su tulumunu getir buyurdu. Sakladığım su tulumunu getirdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su tulumunu mübarek ağzına yaklaştırdı. Dua ederek bu sudan içti. Daha sonra orada hazır bulunan yetmiş sahabe bu su tulumundan kana kana içtiler ve kaplarını doldurdular. Katade radiyallahu anh'ın mucize eseri suyu olduğu gibi hiç eksilmeden, Duruyordu. İmran bin Husayn r.a'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk yaptığımız sırada sularımız bitti. Sahabeler bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafta su aramak için Hazreti Ali r.a'la sahabelerden birini gönderdi. Yolda deve üzerinde iki tulum su yüklenmiş bir kadın arastırdılar. O kadına suyu nereden getirdiğini sordular. 24 saat uzaklıktaki bir yoldan getirdiğini söyledi. Bu kadını alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su tulumlarının devenin üzerinden indirilmesini emretti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen su tulumlarının ağızlarına mübarek ellerini sürdü. Tulumların ağızlarından su fışkırmaya başladı. Orada hazır bulunan kırk sahabe bu sudan kana kana içtiler. Yanlarında bulunan su kaplarını doldurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere kadın için bir şeyler toplayınız buyurdu. Sahabeler kadına bir miktar hurma, ekmek ve un verdiler. Kadının su tulumlarında hiçbir eksilme olmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadına senin suyundan almadık. Cenab-ı Hak kendi hazinesinden içirdi buyurdu. Kadın hayretler içinde ayrılıp kabilesine gitti. Olup bitenleri kabilesine teker teker anlattı. Kendisi ve kabilesi bu mucize karşısında Müslümanlığı kabul ettiler. Hazreti Cabir radiyallahu anh'dan Buat Savaşı'nda bulundukları bir sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahit askerlerin namaz için abdest almalarını emretti. Abdest sularının bulunmadığını söylediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elde kalan az miktarda suyun getirilmesini söyledi. Getirilen suyun üzerine elini koyarak duymadıkları bir şeyler okudu. Daha sonra en büyük su teknesinin getirilmesini istedi. Elini teknenin üstüne koyarak tekrar dua etti. Az miktarda suyun ellerine dökülmesine emretti. Suyun eline dökülmesiyle birlikte parmaklarının arasından çeşme gibi su akmaya başladı. Bir anda tekne suyla doldu. Sahabeler kana kana gelip bu sudan içtiler. Abdest aldılar ve yanlarında bulunan bütün kaplarını doldurdular. Ellerini su teknesinden çıkardığı zaman tekne hala ağzına kadar doluydu. Ziyad bin Haris Es-Sada radiyallahu anh'dan Bir kavim Müslüman olmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet göndermişti. Bu heyette bulunan şahıslardan biri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Bizim bir su kuyumuz vardır.'' Yazın suyu azalır. Biz de su bulmak için etrafa dağılırız. Şimdi Müslüman olduğumuz için etrafımız bize düşman oldu. Dağılırsak bizleri öldürecekler. Dua ediniz, kuyumuzun suyu çoğalsın. Bize ve hayvanlarımıza yetsin, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden yedi tane çakıl taşı aldı. Dua ederek mübarek ellerini bu taşlara sürdü. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara... Kuyunun başına gittiğiniz zaman çakılları teker teker ve her birinde besmele çekerek kuyuya atınız diye buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde çakıl taşlarını Allah'ın ismini söyleyerek teker teker kuyuya attılar. Su o kadar çoğaldı ki onlara bol bol yetti. Göç etmelerine gerek kalmadı. Gelecekle, gaybla ilgili mucizeleri Gaybı, Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Gökte ve yerde gaybı bilme yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 59. ayet Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onun için gaybı ancak O bilir. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Onun ilmi dışında yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, Yaş, kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Ali İmran Suresi 179. Ayet Allah size gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder. Allah Celle Celaluhu yüce peygamberlerine sadece bildirmek istediği şeyleri bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden hiçbir şey söylememiştir. Allah'ın bildirdikleri ve vahye dayanarak konuşmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu yüzlerce mucize vardır. Büyük bir kısmı kendi döneminde meydana gelmiştir. Bu mucizelerin bir kısmı sahabeler tarafından görülmüştür. Geleceğe dair mucizelerse bazen yıllar, bazen de asırlar sonra gerçekleşmiştir. Bir kısmı ise henüz vakti gelmediği için beklemektedir.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 Tıpkı kişinin gördüğü bir şahsın yüzünü o şahıs kaybolunca hatırlamadığı halde bilahare karşılaşınca hemen tanıya vermesi gibi. Buhari Hz. Huzeyfe radiyallahu an: Allah'a yemin olsun benimle kıyamet arasında vukua gelecek olan bütün fitneleri biliyorum buyurmuştur. Buna benzer başka bir hadisi şerifte Ashab diyor ki Bir gün peygamber Sabah namazından sonra vaaz veriyordu. Bu vaaz öğleye kadar devam etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğleyi kıldıktan sonra ikindiye kadar vaazına devam etti. İkindiden sonra da yine söze başladı ve akşama kadar devam etti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uzun vaazında dünyanın başlangıcından bugüne kadar olan şeyleri, daha sonra neler olacağını, dünyada nasıl fitneler, fesatlar çıkacağını, haşir ve neşrin ne olduğunu izah etmiştir. Asap, o gün söylenen sözlerin birçokları tarafından unutulduğunu, bir kısmının bazıları tarafından hatırlandığını beyan ediyor ve şunu ilave ediyorlar. Ne zaman bir olay olsa, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha önceden bu olaydan haberdar edildiğimizi hatırlıyorduk. Müslim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kılan, zekat veren ve birçok dini vecibeleri eksiksiz yerine getiren hatta savaşlara bile katılan iki yüzlü inançsız münafıkların hepsini teker teker tanıyordu. Sır saklayan sahabelere bu münafıkları söylemiştir. İnsanların içlerinde gizledikleri kötü niyetleri bilmek dahi başlı başına bir mucizedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet kopmadan önce dünyada meydana gelecek olayların büyük bir kısmını sahabelere haber vermiştir. Hadis kitaplarında bunlar teker teker zikredilmiştir. Değişik zamanlarda çeşitli bölgelerde bu olayların hepsi meydana gelmiştir. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Ammar'ın radiyallahu anh şehit edileceklerine önceden haber vermiş ve söyledikleri aynen gerçekleşmiştir. Hadis kitaplarında belirtilen kıyametin on büyük alametinin henüz vakti gelmemiştir. Geldiğinde onlar da aynen gerçekleşecektir. Kureyş liderlerine beddua etmesi ve Bedir Savaşı'nda bunların ölecekleri yerleri göstermesi. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh'dan. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Şeybe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebu Muayyid, Ümeyye bin Halef ve yanlarında birkaç kişi olmak üzere orada oturuyorlardı. Ebu Cehil, Yeni kesilen bir devenin işkembe ve bağırsaklarını pislikleri ile birlikte acaba hanginiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme secdedeyken sırtına koyar deyince ukbe bin muayt ben koyarım dedi. Kesilen devenin işkembe ve bağırsaklarını pislikleriyle beraber peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca mübarek sırtına koydu. Hepsi birlikte gülmeye ve eğlenmeye başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını hiç secdeden kaldırmadı. Biri Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a gidip haber verdi. Hazreti Fatıma radiyallahu an o zaman küçük bir çocuktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünden bu pisliği kaldırıp attı ve ağlayarak bu işi yapan azgın müşrikleri azarladı. Hiç kimse ona cevap verme cesaretini gösteremedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeden başını kaldırdı bu yaptıkları kötü hareketlerinden dolayı isimlerini birer birer sayarak onları lanetledi. Ve ''Ya Rabbi, bu yedi kişiyi sana havale ediyorum.'' buyurdu. Aradan bir süre geçtikten sonra Müslümanlarla müşrikler Bedir'de karşı karşıya geldiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşına katılan o güzide sahabelere uzun uzun dua etti. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaktır. Kamer Suresi 45. Ayet Bu ayeti okuyarak savaşı Müslümanların kazanacağını müjdelemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabelerle birlikte henüz savaş başlamadan önce meydanı dolaşıp Kureyş'in ileri gelen o azgın müşriklerinin öldürülecekleri yerleri birer birer sahabelere göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu haber aynen gerçekleşmiştir. Lanet ettiği o yedi azılı müşrik ismen gösterildiği yerlerde öldürülmüştür. Sıcaklıktan şişen cesetleri sürüklenerek kuyuya atılmıştır. Yüce Allah Celle Celaluhu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bedduayı kabul etmiştir.